أعوذ بالله الله الرحمن الرحيم الحمد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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر ولا ينطق عن الهوى ورسوله فقد فادك عقيبه اما بعض فانها صفة حبيب لله وخير الهدي هدي محمد وشر القرون قمت تعوقا وكل ضابطه بالبدع وكل الذي دعى الضلاله وكل بالاده في Kardeşler, biliyorsunuz, geçen haftadan başlamak üzere şeytanın insan üzerindeki oyunlarını konuşmaya başlamıştık. Yani konumuz, Adam aleyhisselamın kısası. Babat, Adam aleyhisselamın kısası içerisinde şeytan insana ne yapmak ister? Şeytanın insan üzerindeki emelleri nelerdir? Bunları konuşmaya başlamıştık. Ve hatırlarsanız, sadece kısa bir hatırlatma yapacağım. Konunun önemlilerine, Demiştik ki şeytan, insan hakkında bir zanna sahiptir. Şeytan şöyle zannetmişti, demişti ki Allah وَلَا تَجِبُ وَكْتَعَهُ مُشَاكِدِينَ Ben onlara öyle oyunlar yapacağım ki sen o insanların çoğunu sana şükreden bulamayacaksın. Çoğu sana karşı nankör olacaklar. Başka bir yerde Allah dedi ki وَاُذَيِّنَنَّ لَكُمْ ve الْأَرْضِ وَلَا اُبْرُيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ <gülüyor> Onları yüzüne süsleyeceğim. Yeryüzünde senin ne kadar yasağın varsa insan oğluna bildirir. Ve onların birçoğunu da saptıracak bu sebeplerinden de bir Şimdi bu şeytanın zanı insan oğlu üzerinde bu tip emeller var. Peki bu zanlığında şeytan haklı çıktı mı? Veya o da haksız çıktı mı? Burada demiş ki Allah da öyle de şöyle diyor. Velakte sadqa alayhim biblīhi zanahu fettba'ūhu illā tarīqan min al-mu'minīn. Kasem olsun ki yemin olsun ki Şeytan onlar hakkındaki zanlını doğruladı. Yani şeytan onlar için ne düşündükse, düşündüklerinin hepsi yerine geldi ve insan. İnsanlar şeytana tabi oldular. Müminlerden bir topluluk müstesna. Müslümanların azı müstesna, kalan insanların çoğunluğu şeytanın zanlında şeytana uydular. Yine size İmam Muharide'den bir tane hadis rivayet etmiştim. Aynı zamanda demiştim bu hadis, hac suresinin girişindeki ayetleri de teksir sadevindedir. Peygamber bize demişti ki Allah Celle, kıyamet gününde Adem Aleyhisselam'a ki ya Adem Adem Aleyhisselam diyecek ki hadi bir kavsa Yani senin emredeni icabet ettin. Ne istiyorsun? Buyur yarabim. <gülüyor> Allah diyecek ki ateş topluluğunu çıkar çıkar yarab. Adam Aleyhisselam şaşıracağım. Bu ne Ateşin ehli kimdir? Ateşin topuluğu kimdir? Allah Azze cevap Her bin kişiden 999'unu kendi zürriyetinden ateş için çıkar diyecek. İşte Peygamberimiz diyor o andır çocukları tıkkiyat edip hamile kadınların çocuklarını düşüreceği, emzildiği annelerin emzildiği çocuklarını fırlatacak ve insanlar sarhoş olmadığı halde, dışarıdan bakıldığı zaman sarhoş gibi hareket ettikleri an, işte Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'a bu sözleri söylediği andır. Öyleyse kardeşler, biz şeytanın oyunlarından bahsettiğimiz zaman, Şeytanın tuzaklarından bahsettiğimiz zaman, onu düşünsene ne kralı? Çünkü insanoğlunun %99'unu şeytan bu tuzaklarla kandırmış ve onlardan bir tanesi de biz olabiliriz. Onlardan bir tanesi de o kaldırdığı tuzağına ve ağına düşündüğü insanlardan bir tanesi de biz olabiliriz. Peki şeytanın oyunlarından tavsiye nasıl şey yapacağız, nasıl karşı duracağız? Bunun tek bir tane yolu vardır, nubulel basiretiyle hareket edersek, Şeytanın oyunlarından karşı koyabiliriz. Onu da anlatmıştım. Emir Sun Allah Azze ve Aleme Şeytanla Adam Aleyhisselamı havlu annemiz cennetten kududan cennet onlara şöyle dedi: "Fiinna yatiyennuk mini huda, fana tariya huda ya, fana taufun aleimulahum yahzanul. Sizi yüzüne gönderiyorum ama sizi baş, başı başı bırakmayacağım. Size defnen bir hidayet gelecek. Bu hidayetten kastımız nedir kardeşler? Ya kitaptır. Velâut tar Bunun dışında falan bütün yollar, elâut bütün yollar hevestir. Bir kitap gelecek, velâut tar gelecek. Sizden kim benim kitabıma uyarsa, şüphesiz ki ona korku da yoktur, şüphesiz ki ona üzüntü de yoktur. Başka bir surede ise Allah da öyle demiştir ki: "Femme latî enkum minnî budan, sanenî kadâ budâya fe lâ yedillu ve lâ yeşfa." Ben gelecek evet. Kim benim o ibaretime uyarsa, o şahid olunacak ve bak, bak, bak da olmayacak ve aynı zamanda sattıklığa da yitleyecektir. Öyleyse şeytanın tuzaklarına karşı koymanın tek bir tane yolu vardır. O da Allah'dan gelen idarete tabi olmaktır. Bunun dışında insanın şeytanla uğraşması, şeytana kafa tutması mümkün değildir. Geçen hafta size şeytanın kuvveti silahı olan süslemeyi anlatmıştım. Ki Adem Aleyhisselam daha iyi şeytanın süsleren tuzaklarına düşüp Allah'ın yasaklarını ağaçtan girmişti. Bu haktaysa unutturmaktan bahsedeceğim. Biliyorsunuz kardeşler, unutmak Allah Azzevedel'in insana verdiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Şayet eğer Allah bize unutma sıfatını vermemiş olsaydı emin olun ki hayat çekilmezdi. Yani düşünün, geçmişte her birimiz hoşumuza gitmeyen ve bizi üzen olaylar yaşadık. Bunları hiç unutmadığınızı düşünsenize, sürekli aklınızda bu olaylar aklınızı kurcalıyor. İnsanın akıl kaydı üzerinden kalması mümkün olmazdı o zaman. Fakat Allah ne yaptı bir nimet indirdi, insana unutmayı verdi. Ve meşgul olduğu zaman, başka şeyleri unutarak insan bu şekilde kendi akıl sağlığını, kendi psikolojisini korur. Fakat şeytan, Allah'a ma lanet etsin, olundaki bu nimeti, insanın alehmine çevirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Çünkü şeytan uzun yıllar boyunca elde ettiği tecrübeyle şunu görmüştür. Bir insana unutmaması gereken şeyleri unutturduğu mu, o insanın dünyasını da ahiretinde de kutsana uğratmıştır. Tekrar ediyorum kardeşler, bir insana unutmaması gereken şeyleri unutturduğu bir defa, o insan dünyasında da ahiretinde de kutsana uğramıştır. Özellikle size şeytanın unutturma sıfatına sahip olduğuna dair bazı deliller söyleyeceğim. Ondan sonra şeytan bize neyi unuturuyor ve bu bizim başımıza nasıl belalar açıyor onu anlatacağım. Birinci olarak da Musa Aleyhisselamla Musa Aleyhisselamın yanındaki gençin kıssasını size örnek olarak vereyim. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam yolda giderken o gençe dedi ki: Atina kadar laqad laqina minsa karina kadar nesaba bize gideceğimizi getir. Acıktır çünkü biz bu yolda çok mu oldu. Bize bu mutluk isabet ettiği biraz yemek yedik. Yani. Çocuk dedi Musa Aleyhisselam'a dedi ki: ''Kala Qala iz izawayna ila sakhadi faini nasif albud. Hatırlıyor musun ey Musa? Hani biz bir kayanın dibine oturmuştuk. Kayaya sığınmıştık. İşte ben orada balığı unuttum. وَمَا أَنْسَانِهُ illa الشَّيْخَانُ أَنْ اَتْقُوَهُ Onu bana unutturan tek şey şeytandır dedi. Yani şeytan, Musa'ın yanındaki o gence, balığı unutturan, o balığı orada unutturan şey şeytandır. Bunu Allah söylüyor. Allah peygamberinize hitap ediyor. Enam suresinde diyor ki, وَإِذَا عَيْتَ الَّذِينَ يَقُودُونَ فِي الْآيَاتِينَ فَعَلِعَنْهُمْ حَكَّ يَقُودُونَ فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ İnsanlar, bizim ayetlerimizi küçümseydiklerinde, bizim ayetlerimiz hakkında olup olmadık şekilde konuştuklarında, onlar sözü değiştirinceye kadar Muhammed, sakın onlarla beraber oturma diye Allah, Allah'ın ayetleriyle dalga geçen, onu küçümseyen bir toplulukla oturmayı Peygamberimize yasakladı. Devam ediyor Allah. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَعْلُ بَعْدَ الزِّكْرَانَ عَلْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ şeytan sana unutturursa Muhammed, yani böyle bir kavimle oturmamak gerektiğini şeytan sana unutturursa ee, hatırladıktan sonra zalim olan kavimle beraber oturma. Bakın kardeşler, bir peygamber zikreddiğim kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve şeytan ona unutmaması gereken şeyi unutturabiliyor. Allah z.a. diyor, eğer şeytan sana unutulursa, hatırladıktan sonra zalim olan kavimle beraber oturma. Hacı Yusuf aleyhisselam, iki tane arkadaşı cezaevinden çıkartın, onlardan bir tanesini tuttu. وَقَالَ لِلَّبِهِ وَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مُنْهُ مَذُكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكِ Onlardan kurtulacağını zannettiğine dedi ki, beni Rabbinin yanında hatırla. Yani kralın yanından gittiğinde dedi ki, seni zindana attığın ve zindanda unuttuğun hiçbir suçu olmayan bir dedi Yusuf var. Onu da hatırla. Niye? Krala hatırla. Allah Azze ve Zedde diyor ki فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِيْسَ فِي السِّجْنِ بِالْعَسِنِينَ Şeytan ona Yusuf'u hatırlatmayı unutturdu. Yani o adam kralın yanına gittiğinde krala Yusuf'u hatırlatamadı, unuttu. Ve bundan dolayı da Yusuf hapiste 3 yılda 9 yıl arası gibi bir süre Yusuf hapiste kalmaya devam etti. Öylese kardeşler, insan peygamber dahi olsa şeytan insanı unutturabiliyor. İnsan peygamber dahi olsa şeytan insanı unutturabiliyor. E şimdi ben veya sen peygamber olamadığımıza göre, peygamber kadar değerli de olamadığımıza göre, demek ki şeytanın elinde böyle bir silah varsa ve peygamberler dahi bu oyuna düşmüşse, senin, benim düşmen hayda hayda normaldir. Öyleyse bizim daha fazla bir tatlı olmamız gerekir. Peki şeytan bizlere neyi uruturur kardeşler? Bir, en çirkini ve en tehlikeli olanı şeytan insana Allah'ı uruturur. Şeytan insana Allah'ı uruturur. Soruyorum size kardeşler, Allah Azze ve Celle de urutulabilecek bir varlık mıdır? Şöyle onun isimlerine, şöyle onun sıfatlarına bir bakın, isimlerini ve sıfatlarını bir düşünün. Vallahi bu nankör olmasa bir saniye daha Allah Azze ve Celle'yi aklından çıkarmaması gerekir. Allah şeytan insanın saadetinin Allah'ı hatırlamada, insanın zararının ve huzurunun da Allah'ı unutmakta olduğunu bildiği için elinden gelen bütün yollarla insanı Allah'ı dereceye layık çalışır. Bakın Allah'ı Teala'nın bir ayet söylüyor. Ve şeytan insanlara unutturmak suretiyle insanları kendi izdi kendi batısına yapar. Şimdi mesela diyelim ben size desem ki bir Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ve de izullah şeytan vardır. Allah Azze ve Celle'nin partisi, Allah Azze ve Celle'nin taraftarları vardır. Bir de şeytanın partisi ve şeytanın taraftarları vardır. İnsan en etiksinir. Yani kesinlikle hiçbir insan kendine şeytanın izminden olmayı yakıştırmaz. Bakın insan nasıl şeytanın izminden ve partisinden oluyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, Allah'a sığınırım. اِسْتَحْ <gülüyor> وَذَعَلِلِّمُ الشَّيْطَاءُ فَاَنْسَاءُمْ زِكْرَ اللّٰهُ Şeytan onların üzerinde bir hakimiyet kurdu. Şeytan onların kendi kontrolü altına aldı. Ne yaptı peki? Felsefemiz Allah'ı. Onlara Allah'ı zikretmeyi, onlara Allah'ı anmayı, onlara Allah'ı hatırlatmayı unutturdu. Ula, ikhiz bu İşte onlar Şeytan'ın partisinin ta kendileridirler. Şeytanın düzenlerinden kontrol kurdu ve Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyi unutturduğu insanlar, işte onlar Şeytan'ın partisinin ta kendileridir diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse kardeşler. Başımızdaki en büyük musibet en büyük kalıbe insan oğlunun Allah devredeliği anmayı unutmasıdır. Bundan dolayı Allah Teala kuran Kerim'de kendini unutan insanlardan bize bahsediyor. Bidatın insanlar Allah devredeliği unuttular. Ve bunun karşılığında Allah onlara iki büyük musibet verdi. İki musibetle dünya ve ahiret saadetini yerle bir etmek için yeterlidir. Bunlardan birincisi Allah devredeliği nesi ve ben <gülüyor> azizim. Allah Allah'ın dervişleri unuturdu, unuttular. Allah dervişleri de onları unuttu. Onlar Allah dervişleri de unuttular. Allah dervişleri de onları unuttu. Bakın kardeşler, itikat olarak bir insan Allah'ı unutmuştur derse Allah dervişleri eksik nispet etminden dolayı Allah muhafaza itikadında sapkına dönüşür. Allah dervişleri de unutmaz. Musa Aleyhisselam Peygamber ne demişti? La yedillu Rabbi ve la yensa. Benim Rabbim şaşırmaz da, benim Rabbim unutmaz da. Allah Azze ve Celle ne demişti Müslümanlara? وَمَا كَانَ عَبُّكَ نَسِيَّا Ey Muhammed! Senin Rabbin unutkan olan bir Allah değildir. Senin Rabbin unutacak bir ilah değildir. Peki Allah nasıl unutur insanları? Unutmaktan kasıt burada terk etmektir. <gülüyor> Çünkü unutmak, Arap babasında iki manaya gelir. Bir manası insanın hatırında olan bir şey, zikrinde olan bir şey unutmasıdır. Öbür manası ise insanın terk etmesidir. Bir insan Allah Azze ve Celle'yi unuttuğu zaman, Allah Azze ve Celle bunun karşılığında insanoğlunu unutur, yani insanoğlunu terk eder. İnsan İnsanoğlunu <gülüyor> terk etmesi ne demek ki? şudur, yani Allah insanın üzerindeki desteği çekip alır. Allah insanın üzerindeki desteği çekip alır. Şimdi ben size soruyorum kardeşler, Allah Azze ve Celle bize yardım etmese, Allah Azze ve Celle bizi hayra muvaffak kılmasa, biz kendimiz nasıl hayra muvaffak olacağız? biz kendimizi nasıl Allah'ı razı eden amelleri yapacağız? Bu mümkün olan bir şey değildir. İnsan kendi hepsiyle baş başa kaldığı zaman insanın Allah'ı razı edecek amelleri yapması bu mümkün olan bir şey değildir. Rabbim seni alacak, Rabbim seni kendi yardımı altına alacak, Rabbim seni kuşatacak, sana merhamet edecek, sen ancak bu şekilde Allah Azze ve razı olacağı amelleri yapabilirsin. İşte insan Allah'ı unuttu mu, hayatından Allah Azze ve çıkardı mı? Allah Azze ve insana diyor ki beni unuttun mu? Beni unuttun. Ama ben de seni unutuyorum o zaman. Seni kalp ediyorum. Seni kaygan muvaffak kılmıyorum. Kendi nefsinde baş başa kal, kendin nefsinde ne yapabilirsen onu yap diye Allah Azze ve insanı kendi yanından uzaklaştırıyor. İkincisi ise insana kendi nefsini unutturuyor Allah Azze ve Celle. Wa la tukuluk aladine nasu Allaha fa ansahum al kusum. Sakınlar diyor Allah Allah'ı unutup da. Allah'ın kendilerine, kendilerini unutturduğu insanlar gibi olmayın. İnsanın kendini unutması söz konusu olabilir mi? Yani mesela ben burada yokturuyorsam, ben yaşıyorsam kendimi unutmak mümkün değildir. Öyleyse Allah'ın burada kastettiği şey başkadır. Kastettiği şu, İbn-i Kayyus'un da dediği gibi, insanın kendine faydalı olan şeyleri unutmasıdır. Yani sen Allah'tan evlerine ezik etmeyi, Allah'ı anmayı al, dert ettiğin zaman Allah sana seni unutturuyor. Yani insan akılın muhasebesini yapıyor. Ben kim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Allah'ın evvelerine benden ne bekliyor? Bu işlemiş olduğum günahların karşılığının hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Allah'ın bu kadar nimeti var benim üzerimde. Bunların şükürlerini nasıl, hangi yolda edareceğim diye insan bunların hiçbir tanesini kendine sorma. Çok özür dilerim hepinizden. İnsan bir hayvan gibi sadece yer, içer ve cinsel ihtiyaçlarını karşılar. Zaten insana hayvandan ayıran şey de bu değil midir? Yani hayvan da bir ihtiyaçlara sahiptir, insan da bir ihtiyaçlara sahiptir. Peki ikisinin arasındaki fark nedir? Bir Rabbini hatırlar ve şuurlu bir şekilde yaşar. Yani bir Allah'ın kulu olduğunun bilincinde olarak yaşar. Öbürü ise bunun bilin bilinde değildir, sadece yaşar, sadece ne sadece dünyevi ihtiyaçlarını karşılar. Öyle sadece yaşar. Hayvanlar da hangi seviyeden kurtulabilmenin yolu şeytanın unutturma tuzağına karşı mücadele edip Allah Azze ve Delle'yi hatırlatmaktır. Ki insan Allah Azze ve Delle'yi unuttuğu zaman zaten biraz sonra sayacağın düşşehlerin de anası kişinin Allah Azze ve Delle'yi unutmasıdır. İkincisi ise şeytan insana ahiret birini unutuyor. Şeytan insana ahiret birini unutuyor. Ve kardeşler emir ol bütün peygamberler kendi etbalarını terbiye ederken Mutlaka ahiret unsurlunu kullanmışlardır. Çünkü insan hepsini ahiret kadar terbiye eden, seskiye eden başka bir unsuru yoktur. Neden? Çünkü insan dünyada başı boş yaşamak ister. İnsan hiç kimseye hesap vermemek ister. Ve zaten insanı bütün problemlere, bütün günahlara, bütün isyanlara götüren her insan var olan bu duygudur. İşte Allah insan bu çirkin duyguyu ahiretle terbiye etmiştir. Yani insana demişti ki, ey insan, yaşadığın sana karı olmayacak. Günün birinde öleceksin ve öldüğün zaman yaşadığın şu günlerin hesabını dakika dakika, saniye saniye Allah'a Azze ve Ki biliyorsunuz, İmam Temizini rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselam bunu açıkça söylüyor. Kul beş şeyin hesabını vermeden durduğu yerden bir adım daha yapamaz diyor Allah Azze Herkes kıyamet günüde beş şeyin hesabını Allah Azze vermek zorundadır. Nerede yaşamış, geçiniğini nerede geçirmiş, ömrünü nerede harcamış, Allah'ın verdiği malı malını nerede harcamış, bunların hesabını tek tek Allah soracak ve bu sadece sana bana yönelik bir hitap değildir. Peygamberler dahi bunu hesabını Allah'a vermek de zorundalar. <gülüyor> wa <yüzük> la nasalan naziin mu'tsila ilayhim wa la nasalan mu'tsilihim. Yemin olsun ki biz o bin hem kendilerine Peygamber gönderdiğimiz insanlara hesap vereceğiz, onlara sorulacağız. Allah'a rağmen de peygamberlere sorulacağız diyor Allah. Kıyamet günü de peygamberler de dahil hiç kimse Allah'la ölenlerin sorgusundan ve sualinden muaf değildir. Ve bu mevzu yani kıyamet insan ruhunun nersindeki ahirlikları terbiye etmekteki en önemli yöntem, belki en önemli aracı da bulur. Şimdi şeytan bunu fark etti. Şeytan biliyor ki insan ruhu terbiye olması lazım. Eğer insan Allah'ın onu yarattığı şekli üzere kalırsa, insan bitmiş demektir. Tezkiye olmazsa, terbiye olmazsa, insan bitmiş demektir. E i̇nsana en güzel terbiye eden şey nedir? İnsana en güzel terbiye eden şey ahirettir. Şeytan gelir ve insanı ahiret gününü unutturmaya çalışır. Peki şeytan kardeşler, ahiret gününü insana neyle unutturur? Yani mesela şimdi diyelim ki ben size örnek veriyorum, bu dersi unutturmak istiyorum. Yani derse gelmeyin diye dersi size unutturacağım. Sürekli yanınıza gelip size desem ki dersi unut, dersi unut, dersi unut, dersi unut. unut. Bilakis size yardımcı olurum. Çünkü dersi sürekli sizin hadrınıza tutmuş olurum. Yani bir adamı unut, unut, unut demekle birşeyi unutturamasın. Onun daha fazla aklında unutturarsın. Bir insana birşeyi unutturmanı yol ederiz. Onun karşısına meşgul olacak ve meşgul olmak suretiyle de seni unutturmak istediğini bir şey koyasın önüne. Şeytan burada ne yapmıştır? şeytan bunu dünya olarak beledemiştir. Yani insanı dünyaya çekebildiği oranda insanlar Allah'ın ve ahiret gününü unutturur. Ondan dolayı İslam bize dünya hayatının çirkin bir şey olduğunu, dünya hayatının faali olduğunu, dünya hayatına kapılmamak gerektiğini Burak-ı Merim ve sünnet aldığını çile çile bize anlamıştır. Burada bir gaye vardır. Çünkü insanlar dünyaya fazla dalıp da ahiret gününü unutmasınlar diye. Bakın kardeşler, dünya Dünya hayatıyla ilgili Allah Teala şöyle söylüyor. Yani enna ya dünya dünya la'ibun ve la'bu ve ve hayatı şundan ibarettir. Öyle zannettiğiniz gibi dünya hayatı çok önemli, zannettiğiniz gibi dünya hayatı çok değerli bir şey değildir. Dünya hayatıyla öyümdür. Ya eğlencedir, ya sizin birbirinize hava atmanızdır. Yani size ne derim var? Benim arabam var, sizin izah var, etmenizdir. Böyle olsan mallarınızı ve evlatlarınızı şovatmanızdır. Dünya hayatı bundan başka hiçbir şey değildir. Yani size şu anda lezzet veriyor ama ne diğer ibadet düşündüğünüz zaman benim bu şirketliklerinden başka bir şey değildir. Başka bir hayatı almazdı ve de peygamber az yok. <gülüyor> Wa billahi mesela hayatı dünya tamamenزلناه من السماء Onlara dünya hayatının öyleydi, öyle muhabbet. Dünya hayatının evet dediğini Allah'ın. Kemeriyle denevini, onunla sema. Dünya hayatı bizim büyük yüzünden indirdiğimiz bir suya benzer. Fakat tabii ki ne var? Dün ardi, faresle her şeyi mi tecrübe ettiyiz? Toparla karışmıştır su, ejine karışmıştır su, ejinler olgunlaşmıştır, ondan sonra salamıştır, bir rüzgar gelmiştir, o kurumuş bütün ejinleri dağıtmıştır, gitmiştir. وَكَانَ اللّٰهَ عَلَى her شَيْهِ مُخْتَدِرَا Ve Allah Azze ve Celle'nin şüphesiz ki gücü her şeye yeter. Dünya hayata derdi kardeşler, şöyle bir ekine benzer diyor Allah Azze ve Celle. Gökyüzünden su gelir, ekine bile toprağa bile. ekin çıkar. Ekin'e bakarsın şaşırırsın. Koşuna gider, muhafet dersin çalıştığın bu karşılığını aldın. Ondan sonra son bağ verir, ekinler vurur, bir rüzgar gelir, var olan bütün ekinleri yebnebine de, de var olan bütün ekinleri dağıtır götürür. Dünya hayatı bir nörsinlik de demek istiyor Allah Azze ve Celle. Bir nörsin gözlerinizi doğrulur, öbür nörsin ise gözünüzün zövki, gözünüzün zövki bile yapamaz. Ona baktığınız zaman hiçbir şey göremezsiniz ona. Ne kadar böyle bir dünya hayatı, öylesi dünya hayatını asıl yapıp, sürekli dünya hayatı için çalışmak ve bunu da bayrağa unutmaya umut muyet değil mi? Bir sonraki ayet cevap veriyor. Alman olan bedrüle <gülüyor> zinatul hayatiz dünya. Sözün var ve bunu dünya hayatının zinatıdır. Allah verdiği nimetin dünyadan dünyada en çok avantajlı şeyi çocuklar ve mal olduğunu söyledim. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. Fakat خرج olan salih ameller böyle dünya malı dünyayı elde gibi bir semeti olmayan o sahih ameller var ya Allah'ın katında sevap yönünden ve hedef yönünden bunlar daha kıymetlidir. Bakın kardeşler çocuğumuz bizi dünyadan alıp koyuyor. Bizi bu ve o ahiret gününden alıp koyuyor. O çocuğuna bir şeyler vereceğiz, o çocuğun masrafları niye vereceğiz diye bazen Müslümanları, Allah'ı, ahiret günler için unutuyoruz. Çocuk 15-16 yaşına geldiğinde bir de res çekiyor, kapıyı vuruyor, gidiyor. İşte dünya hayatı budur. Yani senin olduğuna Allah'a denlettiğin dünya hayatı budur. Çocuk 15-16-17 yaşına geldiği zaman senin onun üzerinde kurduğun bütün planları yerleştiriyor, diyor. Kapıyı vuruyor, çekiyor, gidiyor. Dünya malı mahallesi değil mi? Dünya malı için çalışıyoruz, sabah uyuyoruz, yani yorguluyoruz. En yorluyoruz, en o bizi yani biz o dünya malını yiyemediğiniz gibi böyle bir sistemde nere de, ne de yiyeceksiniz dünya malını zaten. Fakat dünya malı bizi yiyor, bizim ahliyetimizi yiyor, bizi Allah Azze ve alıp koyuyor. Ve yine dediğinizde kardeşler, sonuç, sonuç ya bir gün geliyor iflas ediyoruz. Ya barayı solup solup büyüdüğü zaman onların ihtiyaçlarından karşılıyoruz veya burada başka bir şey, fakat elimizdeki mal da bir şekilde gidiyor. Onun için Allah Azze ve Celle'den bize hatırlatıyor. مَا <gülüyor> عِدَكُمْ يَتَّلُهُ وَمَا عِدَ sizin yanınızda olan şeyler fanidir. Gözünüzü diktiğiniz, sizi Allah'tan alıp alakoyan, sanki ondan başka bir şey bir şey yoktur gibi düşündüğünüz. Bunlar hepsi fanidir. وَالنَّحِيْتَ اللّٰهِ اِبْرَىٰهِ Eğer lezzet istiyorsanız, eğer bir şeylerle avulman istiyorsanız, Allah ve Celle'nin yanındakilere gözünüzü dikin. Çünkü Allah ve yanında olanlar, Allah ve Celle'nin yanında olanlar, fakir olanlardır. Fena yüzü görmeyerek olanlardır. Bakın kardeşler, mesela dünyada Böyle en güzel yaşayan insanı düşünün. Yani bütün dünya nimetleri onun elinin altında olsun ve Allah'ın bu nimetleri her türlü isyanı yapan bir adamı düşünün. Cihanetül Allah zavetlerinin karşısında. Qalay kenbi istil alri abdestini. Dünyada kaç sena varınız? Sonra da düşünün. Yani bu adam bizi belki edinlediğimizi yerine getirmiş. Dünyanın bütün destekleri, bütün zeyneleri Allah'ın önünde sermiş. Allah zavetleri Allah soracak. Sen dünyada kesin olarak ne kadar bir yana, ama <gülüyor> daha öyle. Kesin algılin, ya bir gün kalır emin sen bunu hesap edenlere yani Allah melekleri, yaptıklarını yazdığı için diyor, sen bunu meleklere yani melekler değil bizimle karar kaldığımızı diye, melekler cevap veriyorlar. قَالُوا illa بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلَكْ لَوْ أَنَّكُمْ قُرْتُمْ تَعْرَمُونَ Şayet bilmiş olsaydınız, çok az bir zaman dünyada kaldınız diyecekler. Şimdi kardeşler Allah için, bu dünya hayatı ne kadar eğlenceli olursa olsun, beni Allah'tan alıp koyan ne kadar unsur olursa olsun, kıyamet gününde benim hatırlayacağım bir günden başka bir şey değilse eğer, bir gün ve bir günden daha azsa, bunun için Allah'a izleyen isyan etmeye değer mi? Bunun için sorumluluklarımızı unutmaya değer mi? Vallahi denmez. Şu arabalar, şu evler, şu kıyafetler, şu teknoloji, şu telefonlar bunları söylerken belki gürüyoruz. Fakat bize Allah'tan alakalı şeyler bunlar değil midir? Vallahi bakın, vallahi bir tane genç, bir tane genç. Allah'a izleyen buna kuvvet vermiş. Allah'a izleyen buna yükat vermiş. Bu adam yeryüzünde Allah'ın emellerini, yeryüzünde Allah'ın iradesini gerçekleştirebilmek için bütün imkanlara sahip, güç var, kuvvet var, enerji var. Bana koyunca Allah'ın dinine hizmet etmekten alıp koyan şey bir iPhone çıkıyor sonuçta. Yani sen ona zahmet yaptığınız alın, veya sen ona gel Allah'ın için şey, hizmet et bu enerjini İslam için kullan dediği zaman ben telefon aldım, onun taksitlerini ödüyorum diyor. Telefon aldım, onun taksitlerini ödüyorum diyor. Müslümanın sözü ki Müslüman, Allah'tan kork. Bak Allah'a göre bizim üzerimize bu kadar akıl var. Bak ne yüzünden bize yardım bekleyen bu kadar mutlaka var. Bak nadir olarak, bedelik olarak bizim bir şeyler yapmamız lazım. Sen sen burada alay verkeni portaya kadar bırakırsak kim burada alay verilecek? Kim bu dinayi savunacak? Ben ev aldım benim taksitlerimi ödüyorum diyor adam. Ben ev aldım benim taksitlerimi ödüyorum diyor adam. Bir bakmasını aynısını söylediği zaman bizim ödeneler var diyor mümkün değil. Yani bir şey yapma. Ben arkadan bir gün biterse gelsen öp başına koy, benim bir şey hikayedir, benim öpemelerim var öpemelerini yapman lazım. E senin öpemelerin var, benim öpemelerim var, benim var, gencin öpemelerim var, parası var, öbürü aramasının modelini yükseltecek paraları var. E, peki bu dinine kim hizmet edecek? Peki akilet günü kim hattırlatacak? Peki yeryüzünde yaşantısıyla, konuşmasıyla, yürütüyle, insanlar baktığı zaman bunlar Allah'tan kurudur, Allah hakkında olan istiyorsanız bunlara bakın denilecek olan nesli peki kimler yana getirecek? Her aslına böyle bir nesli olan sorulda. Peki kim bu ne kadar? Eğer biz dünya hayatı ve iştihar edeb, dünya hayatını bu kadar gözümüzün önüne alırsak, bu zikretmiş oldukların nereye gidecek? Artık orasını Allah biliyor. Onun için kardeşler, biz dünya hayatı dediğimizde, bazı kardeşler sakın salıncıyı alıyor, koçu alıyor, avlayakları alıyor, yani dünya elini bunlara dönüyor. Dünya elini de bu değildir. Bir lira bir bile seni Allah'tan alıp koyuyorsa, bir telefon bile seni eğer adilet günlük hatırlamaktan deneciyorsa, seni Allah'tan alıp koyan dünya ve senin için fikri olan dünya olur. Dünya için illa kantar kantar paraya, illa kantar kantar altına, altın olmasına gerek yoktur. Onun için kardeşler, Madem bu dünya bu kadar katildir. Ve Allah'ın dünyaya dünya demesinin sebebi aşağılık olmasındandır. Dünya kelimesi Allah'tan deneyden gelir. DNA'nın ise bir şeyin aşağılık olmasıdır, değersiz olmasıdır. Allah'ın yanında o kadar değersizdir ki, Allah dünyaya Türkçe'ye çevirsek, avçak ismini koymuştur. Allah dünyaya Türkçe'ye çevirdiğimize avçak ismini koymuştur. Böyle avçak olan, böyle değersiz olan ve bize dünyada ve ahirette zarar verecek olan şeylerle ahiret gününü unutmayalım. Çünkü ahiret gününü hatırlamak, insanoğlunun terbiye olması için en büyük unsurdur. Ahiret gününü unutmak ise, insanoğlunun alması ve sapıtması için herkese en büyük unsurlarından bir tanesidir. <gülüyor> Dersin arasında bir hatırlatma yapayım. Ondan sonra inşallah çok yardım etsinler o ödeyecek. Şimdi özellikle bazı kardeşlere söylüyorum. Onlar zaten anlarlar. E, şimdi bu ders biraz uzun bir ders. Yani yaklaşık bir saati buluyor. Bazı kardeşler de Allah azze ve onlardan razı olsun. Hedeflerinden dolayı hani ilim perifesinin oturması gereken şekilde oturuyorlar. Hani ben diyorum rahat oturun. Çünkü vakit uzun olduğu için kendinizi eziyet etmiş olmayın. Gaye istifade etmektir. Onun için nasıl rahat edebiliyorsanız, nasıl rahat oturabiliyorsanız benim için sorun yoktur, problem yoktur. Hatta siz rahat oturursanız ben de beraberinde rahat oturuyorum inşallah. Rahat oturuysanız daha çok sevinirim. Üçüncüsü ise, şeytanın insanı unuturduğu şeylerden bir tanesi, şeytanın insana Allah'ın nimetlerini unuturur kardeşler. Şeytan, insanı Allah'ın nimetlerini unuturur. Hatırlarsanız ilk dersimizde size bir ayet kelime okutmuştum. <gülüyor> Dediğim ki şeytanın Kur'an-ı Kerim'de insan olmaya yapmak istediklerini tafsilatlı bir şekilde Allahu Teala'da izhar etmiş. Fakat bunların içerisindeki en tehlikeli ayet Araf Suresi'ndeki ayet kelimedir. Şeytan Allah'a da ne dedi ki? "Kalle tedîmâ evvâdene" Lahp o denilen Beni sattırdığın gibi, ben de o insanlar için senin doğru yolunu düzeltiyor olacağım. Sünnerler diyorlar, onun binlerce din önderlerinden gelecek, vahim kâbim vahalarından gelecek, vahan evliliğim insanlardan gelecek, vahan şahâbim sollardan geleceğim. Yani şeytan insan olduğuna her yönden ucum ettiği bir şeyi anlatıyor Allah Azze Peki ne için yapıyor şeytan bunu? Yani bu kadar fazla hücum ettiğinden netice itibariyle elde etmek istediği şey değil وَلَا تَجِلْ وَأَبْسَلَهُمْ مُشَاكِرِ Sen onların bir sonunu şükreden bulamayacaksın diyor Allah azze ve de. Yani ben istiyorum ki onlara öyle bir saldırayım ki sana şükretmeyi umutsunlar. Senin ihmetlerine şükretmeyi umutsunlar. Allah'a seyreden de nankör olan insanlardan nefret ettiği için, Allah'a seyreden de nankör olan insanlardan yüz sövüldüğü için, şeytan insanla Allah'ın arasındaki barı koparabilmek için Allah'ın insan üzerindeki nimetlerini insana unutur. Ve birçoğunuz kendi nefsinizi muhasebe edin, buna kendinize dahil ederekten söylüyorum. Allah'ın üzerindeki nimetlerinin farkında olmadığınızı göreceksiniz. Allah böyle de, ayet biz kullarda diyor ki فَسْقُرُونِ اَسْقُرُونُ Benim anım, beni zikredin ki ben bende siz zikredin. وَاشْقُرُونِ وَاَفَقُرُونُ Bana şükredin, benim size vermiş olduğum nimetlere bak teşekkürde bulun. Ve bana karşı nakir olmayın diyor. Peki kardeşler, şeytan insanlara Allah'ın nimetlerini unutturabilmiş midir? Bu zannını yerine getirebilmiş midir maalesef? Çünkü Allah bu sefer kendisi söylüyor: Waqari'ru min ayber Benim bunlardan çok az şükreder diyor Allah Azze ve Celle. Çoğunluk nökerdir. Çoğunluktan falan ne var? Nimetleri görmezler. Fakat insanların azı ise Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini görürler diyor. Bakın size bununla ilgili yakın zamanda yaşamış olduğum bir kısa aktarayım. İstanbul'da yaşayan kardeşler için söylüyorum bunu. İki tane bacın aileleriyle beraber çok uzak bir memleketten yani mesela İstanbul'da 400 kilometre 500 kilometre bir mesafede İstanbul'a gelmişler. Bunlar İstanbul'a geldiklerinde bir tane erdem hesabı olmuşlar. Tabi ablalar bunlardan ilgileniyorlar. Şimdi kadınlar sorularını sormuşlar. Ve bizim soruyu sormaya geldik. Neyse cevaplarını almışlar. Şimdi i̇şte soru bilinir talibesine iletmişler, cevap gelmiş. Ondan sonra kaldırlar, kaldırlar geri kafa para bir memleketler verecekler. Orada okulan abla, benim eşime sormuş. Abla demiş, bunlar şimdi o kadar mesafeyi, yani 4-5 saatlik görüp bir tane soru sormak için mi geldiler? Şimdi bunlar kızlarını evlendirecekler, onunla ilgili düğünle alakalı müşrikler gelecek vesaire bir takım. Veladere sorular gelmiş, sorular sormaya yani gelmiş. Sen soru özü bir tane açıkçası. Yani mesela işte bir kişi şey bir kızın düğünü yapılır mı? İslam'a karşı duran bir kızın düğününe gidilir mi vesaire? Allah bunu sorumaya gelmiş. Allah imanını idrakine nasılsın? Şimdi oradaki abla olarak demiş ya abla demiş biz nasıl büyük bir nimetin içerisindeyiz? Yani biz soru sormak istediğimiz zaman elimizin altında her tarafta yeni derbeleri var. İstediğimize gidiyoruz, sorularımızı soruyoruz. İnsanlar 400-500 kilometre yol gelip bir tane soru mu soruyorlar burada? Şimdi ben size soruyorum. İçinizde bu nimetin farkında olan var mı? Yani İstanbul'da yaşayanlara söylüyorum. Hani bir serte bakarsanız bakın Allah Azze ve Celle'nin nimeti ve fazlıyla. O serte mutlaka bir mescit var. O mescitte bir tane ilim talebesi var. Biliyorsun sorunu soruyorsun. Biliyorsa sana cevap veriyor. Bilmiyorsa iddia diye. Yarın sorunun cevabını alıyor. Seni gönderiyor. Buna sahip olmayan insanlar var. Bakın bu bizim Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Bu nimetin farkında biz zor. Yani çoluğu insan için söylüyorum bunu, çok zor. Bir tane ilim adamı anlatıyor. Yani taşıdığı ilmi hak eden bir adam olmasa da anlattığı doğru olduğundan dolayı size onu aktarıyorum. Hani Peygamber ve Ebu Hüme bize şeytanın kıssasını bile anlatmış. Ve Atami'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Hüme de demiş ki ''Sedat'ta Allah'ım Yani şeytan sana bu konuda doğru söyledi. ayet Kursu yok olsa, şeytanlar sana zarar vermez. Fakat hap zatında o şeytan yalancıdır. Yani bu kıssaya anlatacağın adam da haddiz hakkında bir şey yapmaz. Fakat anlatmış olduğu kısa doğrudur. Bir gün diyor, başka bir ilim adamı bana dedi gel akıl hastanesini ziyaret eder. Akıl hastanesine gidelim, akıl hastanesini ziyaret eder. Ben de onu üredim diyor. İşte gittim biraz da deriler için hediye falan aldım diyor. Akıl hastanesine gittik diyor. Akıl hastanesine gittiğim gün diyor adam belki 50 yaşında bu arada. İlk defa o gün diyor akıl nimeti diye bir nimetin olduğunu farkına varır. O güne kadardır ben, Allah'ın bana akıl verdiğini ve bunun nimetlerin en üstünü olduğunun farkında verdiğini. Bir yani, biri üstünü başına soruyor, kendisi anlatıyor. Biri kendini parçalıyor, birinin kafasını duvarlara vuruyor falan. Kendi kendine sordum diyor, sen hiç güne kadar Allah Azzeleceler'in akıl nimetine şükredin mi? Yani bir defa da eline kaldırıp, ya Rabbi, bana akıl verdiğin için sana havd olsun. Bana akıl verdiğin için sana şükürler olsun diye Allah Azzeleceler'e söyledin mi? Söylemedim. Aynı bunun gibi kardeşler, Allah'ın mevcudları insanlara söylünecek Lafiyot diyor ki, ve imtahûdun nimet Allah'ı da Allah'ın nimetlerini saymayacaksanız, Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Çünkü üzerinizde bulunan her şey Allah'ın mevcudları sizin üzerinizdeki nimetlerindendir. Tabiye illa allahın kumantu kizma. Rabbinizin hangi nimetini alamayacaksınız? Rabbinizin hangi nimetini görmemekten geleceksiniz diye Allah'ın mevcudları soruyor. Başlamadan burada olduğum bile. Allah'a ölülerden et sana bir nimetidir. Bunun farkında mısın bilmiyorum ama yani ilim meclisinde bulunan, vaaz meclisinde bulunan bu bile Allah'ın sen üzerinde bir nimetidir. Şu anda, bak şu anda ben size söyleyebilirim, buraya gelmek isteyen, gelmek isteyen, gelmek için yanıp tutuşan fakat uykusuna köle olduğundan dolayı sabah, sabah tardım gelebileceğin yüzlerce deriz sunum var. Yani sadece bana söyleyenler onları bulmuş, altmışı, 70'i bulmuş. hani. O da çok vermek istiyorum, ama sabah sevgide eğri buçukta kalkmak benim için mümkün değil. Çünkü adam öbür boyunca fıtratları ters çevirmiş, geceleri ayakta geçiriyor, gündüzleri uyuyor e, öğlene kadar. Bak bu sana Allah'ın zeymetlerinin bir nimetidir. Belki sen düşünüyorsun, diyorsun ki ben kendim sağlığını kuruyorum, ondan sonra kalkıyorum veya sabah namazından sonra uyumuyorum. Oysa Allah dilemese, Allah sana bu nimeti vermesen emin olun ki adım atamazsın kayra göneri. Ondan dolayı kardeşim. Allah Azze ve Cennet'in üzerimizdeki nimetlerini bilmemiz lazım ve bu nimetlere şükretmemiz lazım. Ve şeytanın bizim üzerimizdeki en büyük oyunu Allah Azze ve Cennet'in nimetlerini izle unutturmasıdır. <gülüyor> Mesela düşünün siz bir insana iyilik yaptığınız zaman, çok basit bir iyilik olsa bile o an sizin o iyiliğinizi unuttuğu zaman köpürüyorsunuz, deliriyorsunuz. Nankör diyorsunuz, hain diyorsunuz, adama o kadar iyilik, o iyiliği yeşil dediğiniz de ya, yani Son basit bir şeydir, emin olun. O kadar iniş yaptım adamla diyorsunuz ve bana bir selam bile verir ben, Öseyle. Bakın biz bile insan olarak da bu kadar adil olmamıza rağmen nankörlüğü kaldırabiliyoruz. Nankörlük bize alın geliyor. Ya Ademlerin adli olan Allah? Yani insanda var mı? Olabilir? Her şey Allah'a aittir. Bir tanesi insana ait değil ki, her şey Allah'a aittir. İnsan Allah'a davet eden nankörlük yaptığı zaman işte düşünün ki Allah'a davet eden, ne o insana ne kadar kafaya geliyor. Peki Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinden asıl nasıl şarkı olacağız? Şeytanın bu tuzağını yerden bir edeceğiz. Üç yolumuzu yapacağız kardeşler. Bir insanın şükreden kullardan olabilmesi için üç tane unsur var. Bir, nimetlerin farkında olacağız. Nimetin farkında olmayan bir insan, o nimete şükretmesi mümkün değil. Bunun yolu nedir? Bunun yolu köprü. Yani sürekli yolduracağız, Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki nimetlerini düşüneceğiz. Ve bu şekilde Allah Azze ve bu nimetlerle teşekkür edeceğiz. İkincisi, alız ile Allah'a hamd edeceğiz. Yani Allah'a hiddeteceğiz. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Subhanallah ve Elhamdülillah diyeceğiz. Allah'a hamd edeceğiz. Şükredilillah, Elhamdülillah, Şükredilillah diye Allah Azze ve Celle'ye hamd edeceğiz. Üç, Allah'ın bize verdiği nimetleri Allah'ın istediği yerlerde kullanacağız. Biliyorsunuz Allah, Davud Aleyhisselam'a ve oğlu Süleyman Aleyhisselam'a çok ciddi anlamda bir şeyler verdi. Maldan, dimünç verdi, verdi vesaire. Ve netice olarak Allah da özerde onlardan istediniş şöyle dile getirdi Ya, ya iamel veya Dawud'e ve şükra. Ey Dawud kardeşin, benim size verdiğim nimetlere şükür olaraktan amel yapın. Yani, şükredmek istiyorsanız bana, eğer bol bol amel yapın diye Allah da özerde onları uyardı. Allah da özerde onları teşvik etti. Allah da özerde her beni emdesinleri, kendi nimetlerine farkında olan ve o nimetlere şükreden kullarından edesin. İmam-ı burada bir sözünü söyleyeyim inşallah, güzel bir söz olduğundan dolayı. İnsanoğlunun halini azalettir diyor, nimete kaybettikten sonra nimete şükreder. İnsan İnsanoğlunun halini azalettir, nimeti kaybettikten sonra nimete şükreder. Yani mesela adamın diğer bir nimet var, o nimeti kaybettikten sonra mesela Allah'a hamd olsun diyor. Ya bir zamanlar Allah bana böyle bir şey rütmesin ki. E mübarik adam var ki niye hamdetmez? Var ki hamdetse yani eğer varken var ki ona şükür etseydin, var ki ona hamd etseydin, bu nimetin elinden gitmesinin Allah da ve celle o nimeti attıracaktır. Baba işte insan unutkanlığından ve şeytana film verdiğinden dolayı, maalesef nimeti unuttuğundan sonra, nimeti kaybettikten sonra beraber insan insanoğlu nimetin kıymetini anlamış oluyor. <Gülüyor> Dördüncüsü ise işte kardeşler, şeytanın insana, şeytanın insana kendi sorumluluğlarını unutulmasıdır. Şeytanın insana kendi sorumluluklarını unutturmasıdır. Biliyorsunuz biz insan ise eğer insan olmak demek mükellef olmak demektir. Yani Allah z.B. de bizi bir takım sorumluluklarla yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenlerle Allah z.B. de bizi sorumluluk tutmuştur. Şimdi Allah z.B. de bizi sorumlu tutuyor ama bizim sorumluluğumuz kime karşı? Üç gibi sorumluluğumuz var. Bir, Allah z.B. de ne karşı sorumluluklarımız var? Yerine getirmemiz gereken kulluğumuz var. İki, insanoğluna karşı sorumluluklarımız var. Yani bunun içerisinde müminler de girer, bunun içerisinde çocuk çocuğumuz karnımız da girer, bunun içerisine anne babamız da girer vs. E, sorumluluğumuz var. Üçüncüsü ise kardeşler, İslam dinine yönelik sorumluluklarımız var. Yani biraz önce ahiret gününü anlatırken hatırlattığım gibi, yani bu din bizden bir şeyler bekliyor. Bu dine hizmet yapmamız lazım, bu dini yaymamız lazım. lazım, bu dine hesap olmamız lazım. Allah seferinde bizden bunu talep ediyor. Bu dine karşı bir tasım sorumluluklarımız var şeytan insana sorumluluklarını unutuyor. Sorumluluklarını unutuyor kendilerine kardeşler. Ee, bunu genelde nasıl yapar? Yani mutlaka birçok yolu vardır. Ben özellikle hani bu ders böyle kısa olduğundan dolayı, haftalarca sürebilecek bir ders olmadığı için ben bizim için en önemli ve faydalı olacağına inanlıklarını zekrediyorum. İnsana başkalarının sorumluluklarını hatırlatarak insana kendi sorumluluğunu unutuyor. İnsana başkalarının sorumluluklarını hatırlatarak insana kendi sorumluluğunu unuturur. Nasıl olacak bu iş? Şöyle. Mesela diyelim ki biz oturuyoruz kendi anımızda falanca niye şöyle yapmıyor? Filanca niye böyle yapmıyor? İşte falanca cemaatteki adam niye böyle yapıyor? İşte falanca mısın? ya kardeşim sen o yoldu bırak falanca niye böyle yapıyor? Filanca niye böyle yapıyor? Allah seni kimsenin sorumluluğuyla sorumluluğu tutmamış. Sorumluluğu sen kendi sorumluluğun barına bak eğer başkalarının sorumlulukları hakkında konuşmak, onların gıybetini yapmak, başkalarını kendine dert etmek, sana senin sorumluluklarını unuturuyorsa eğer evet, sen zaten husranın içerisindesin. Senin başta düşünmen gereken şey, kendi sorumluluklarını hatırlamadır. Bakın biz, e, yani içerideken aramızda kardeşlerle geçen bu konuşmayı size aktarın. Ben de kendi Allah'ın bana söyletildiği sözlerden kendimi istifade ettiğim için inanıyorum inşallah siz de istifade edersiniz. Bir daha kardeş, toplumdan bahsediyor. Zaten cezaevlerinde toplumun en şerbetleri var. <gülüyor> hani nerede ne bir günahkar, günahkar, isyankar varsa onlar cezaevler. Ya dedi bunlar ne bişey insanlar? Bunlar Allah'ı unutmuşlar, bunlar ahireti unutmuşlar, bunlar ateşi unutmuşlar. Odun gibi adam. Anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun adam korkmuyor bile. Yani. Ateş diyorsun, ahiret diyorsun, Allah diyorsun, devreceksin diyor. Adam korkmuyor bile. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki bak, şimdi biz bu adamı eleştiriyoruz. Niye eleştiriyoruz? Diyoruz ki bu adam Allah'ı unutmuş, ahiret günü unutmuş vesaire. Bak bu adam, Allah'ı uğruna bileceği her türlü etkenin arasında yaşıyor ve beraberinde Allah'ı unutmuş. Yani bunun arasında çok fazla şaşılacak bir şey yok. Adam uyuşturucu içinde, adam kadını içirdi, adam eğlence sektörünün içerisinde. Yani adamın hayatında Allah'ı uğruna bilecek ne varsa, adamın hayatında var. Sen namazda Allah'ı uğurtuyorsun, üzüleceksen buna özürüyorsun. Yani Allah'ın huzurunda duruyorsun, Allah'a bakar, ben geldim yarabiz Ondan sonra Allah'ı mı Yani senin odur, buna da Allah'ın lazım. Senin odur, bunu senin hedef etmen lazım. Yoksa senin müşrik insanların Allah'ı unutmasının mı kendine hedef etmen lazım. Vallahi artık bazen ne bir insanı asıl anlaması gereken budur. Yani sen Allah'ın huzurdasın, Allah seni huzuruna davet etmiş. Fakat Allah'ın dışındaki bütün her şey senin aklında, bir de senin aklına Allah zevce gelir, Allah zevce de gelmiyor insan. Eğer bir şeyi özlediyse. Bir sorumluluğunu hatırlayacaksak, kendine derdi değilse, aha bu kendine derdi, bunun için çözüm yolları var. Onun için kardeşler, yani bizler e, başkalarının sorumluluklarını kendimize derd ederken, kendi sorumluluklarımızı unutmamak zorundayız. Yani mesela örnek veriyorum bu konuyla alakalı, mesela genelde maalesef Müslümanların ortamında ziyadesiyle bulunan problemlerden bir tanesi. Mesela e, diyelim ki bir örnek veriyorum, e, başka Müslümanları eriştirmek. Başka yapıları değiştirmek. Başka yapıların hakkında konuşmak ee, mesela. Ve bunu bir adet haline getirmek. Yani sürekli bununla mezun olmak mesela. O yüzden aslında insan o anda şunu düşünebilir. O esnada insan şunu düşünebilir. Ya ben şu anda gıbet yapıyorum. Yani eğer benim konuşmuş olduğum adamlar Allah'a, daha önce bir haram işliyorlar, işliyorlarsa bile, yani farz edelim derim ki ben haklıyım, hakkında konuştum Müslümanlar, Diyeceğim de hara mışıyorlar gerçekten yani güzel olmayan bir şey yapıyorlar diye ben de bir hara mışıyormuşum orada ben de böyle yapıyor ben de Müslüman kardeşinde olup, onun hoşuna gitmeyecek olan şeyleri onunla yaptığını söylüyorum eğer bir şeyi kendine berdet etmişsen uzaktaki düşmanı kendine berdet metlerse bak benim meclisimde bir düşman var diye kafalığı var benimki kendini duruyor, ben onu kendine berdetlemem lazım onu da iyi de onunla uğraşmam lazım bunlar da kardeşler dediğimiz gibi şeytan başkalarının sorumluluklarını bize hatırlatmak suretiyle umum bizim sorumluluklarımızı bizlere unutturur. Ondan dolayı şeytandan korunmanın en güzel yolu. Yani onun unutturmasından kurtulmak istiyorsam, zaten bununla inşallah Allah nasip ederse müstakil bir ders yapacağız. Yani şeytandan nasıl korunacağız? Peki bu sıkıntılardan kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Allah başka yol e, göstermiş midir bize diye? Fakat ben unutturma hastalığıyla alakalı özellikle söylüyorum, zikretmekte. Sığıyla Allah'ı zikrederseniz, şeytan size yaklaşamaz. Ve size yaklaşamadığı için de, size değil unutturmak hiçbir emelini siz üzerinizde gerçekleştiremez. Allah Peygamber'e bile bunu söylüyor, unutma hastalığına ilaç olarak. Biliyorsunuz bir gün Yahudiler Peygamber'e geldi bir kaç soru sordu. Peygamber de bir gidilse cevap verirdi. Oysa bu Peygamber'e yakışan bir amel değildi, bir şeyi unuttu. Neyi unuttu Peygamber? İnşallah demeli unuttu. Allah'a seyrede de, de Peygamber'inizi uyardı. وَلَا تَقُولُ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَرَى إِلَّا أَنْ يَشَىٰى اللّٰهِ Sakın Muhammed böyle birşey, inşallah ben bunu yapacağım, ben. وَإِذَا نَسْئِدَا وَسْقُوا رَبَّكَ لِذَا نَسْئِدَا Rabbine an dedi Allah'a tabiyle. Yani madem şeytan sana unuttuğu, o zaman Rabbine anki şeytanın unuturma tuzamanıdan okula bilesin diye. Zaten biliyorsunuz kardeşler, şeytanın bizni, ismi MİNŞERDİL VASILASIN KHANNAAS DÜYORSUN KHANNAAS ne demektir KHANNAAS? KHANNAAS Yani kul sahabenin tefsir ettiği gibi kul Rabbine cek ettiği zaman şeytan korkar ve gizlenir. Gizlendiği için de kulaş Ondan dolayı Allah zemeyeceyle bizi kendini çok çok fazla zikreden kullarından eylesin. Şeytanın uzaklarından karşı bizi basiretler eylesin. Bizleri birbirlerinden karşı hakkı tavsiyeden, eden sabrı tavsiye eden eylesin. Dünyanın doğusunda ve batısında. İslam için mücadele eden kardeşlerimizin ayaklarına sabit kılsın, onların ihlas ve sünnetle tabi olma üzere kılsın. Allah'a görece de dünyanın doğusunda ve bakışında Müslümanların kuduklarını koruyan, Müslümanlar için ribat bekleyen, Müslümanların dinini, hızını ve namusunu savunan mücahit kardeşlerimize yardımcı olsun. Allah Allah'a görece de onların kafirlere karşı muzaffer eylesin. Musulsen bütün dünyanın üzerlerinde üşüşmüş olduğu Suriye'de başta kütlenin kafirlerini helak eylesin, Ondan sonra Arapların kafirlerine helam eylesin. Ondan sonra dışarıdan onlara tuzağlar kuran Birleşmiş Milletlerden koyu Allah Azze ve Celle helam eylesin. Bizden önceki Müslümanlara kudretlerinin acayipliğini gösterdiği gibi Rabbimiz Cezâ kudretinin acayipliğini göstersin. Ondan bütün yüce isimleriyle, ondan bütün yüce sıfatlarıyla istiyoruz. Allah Azze ve Celle düşmanlarımızın tuzaklarını onların boğazına geçirsin. Allah Azze ve Celle düşmanlarımızın tuzaklarını onların boğazına geçirsin. Yeryüzünün doğusunda ve batısında mutluğa halk olup, Bizlerden yardım talep eden kadınlarımızın ve çocuklarımızın yardımına Allah evlisin. Bizden yardım talep eden kardeşlerimizin yardımına Allah zevceliyet etsin ve bizleri hak ile dinleyen salih kullarından eylesin. Bizleri burada tağut üzerine bir araya topladığı gibi kıyamet gününde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sancaklağında bizleri bir araya toplasın. Allah'ım amin. Allah'ım amin. Allah zevceliyet eramız.